Ayın 13'ü. Onları devlet koruyor. Yavruca, yavruca, yavruca. Devlet neden bizim yanımız değil? Neden bizi korumuyorsun? Bir işte Polisin biri. Sol yapmaya daha doyamadınız mı dedi bana? Ha bunu da doyurum. Soma nöbetinden notlar. Herkese merhabalar. Açık Radyo burası ve Açık Gazete programındaki Soma nöbeti ayın 13'ü programında dinliyorsunuz. Ben Seçil Türkkan ve Teknik Masada Ömer Şahin'le beraberiz bugünkü kaydımızda. Evet geçen Soma nöbetinde yani Aralık ayını kapatırken Soma nöbetinde Soma'dan Şirvan'a olanlara bakmıştık. Şirvan'da da hatırlayacaksınız 16 işçi göçük altında kalmıştı. Ee, park elektri elektriğin yönettiği Ciner'e ait e, bir Bakır madeniydi burası. 16 işçi göçük altında kaldı ve e, ardından hepsinin cenazeleri çıkarıldı. Maalesef herhangi biri kurtulamadı oradan. E, o günlerde bir iddia olarak bahsettiğimiz bir haber de bu. Fakat bugün itibariyle doğrulanmış oldu. 450 işçi arkasından işten çıkarıldı. Gerekçe olaraksa şirket buna oradaki maden çalışmalarının durdurulmasını söylüyor. Yine işçilerin iddialarına göre 300 tane Çinli alınacak buraya dediler. işçiler e, bizim yerimizde. 300 kişinin alınacak ama 450 işçi bir çırpıda işten çıkarılabildi. Bunun dışında bir başka gelişme, Soma Enez'li ilgili, esas meselemizle ilgili. Maden faciasında 301 e, madencinin hayatını kaybettiği faciada... ...Alp Gürkan e, suçlu olarak ilk ifadesini vermiş oldu. İşletmesinin kusursuz olduğunu savundu ilk ifadesinde. E, şaşırtmadı elbette ve buna ek olarak da yine geçen hafta yaşananlardan biri... ...bu kez e, yine bir işçi cinayeti İsmail Kar Karakaya... ...İmbat'taki maden ocağında hayatını kaybetti. Kepçenin altında kalarak hayatını kaybettiği söyleniyor ama bunun dışındaki... E, dağlardan başka olanları ise e, İmbat'ta yaşanan cinayetlerin çok az bir kısmının basına yansıdığı e, oldu. Bu konuyu konuşacağız. Maden yasası çıkartılmıştı. Soma katliamından sonra hatırlayacaksınız. Zira konuşan işçiler de e, bu maden yasasından müzdelip bu kez örneğin arkadaşımızın cenazesine gideceğiz ve bu maaşımızdan kesilecek dediler. İsmail Karakaya öldükten sonra konuşulanlardan biriydi bu. E, i̇şçiler çok zor koşullarda çalışıyoruz diyorlar. Evet çalışma saatleri indirildi fakat bu kez de başka bir karanlığa mahkum edilmek zorunda kaldı işçiler. Yine hatırlayacaksınız Şirvan'da hayat. ...hayatını kaybeden 16 işçi de ölen yemeklerini madenin içinde yemek zorunda bırakıldıkları için hayatını kaybetmişlerdi. Yani o arada en azından... Dışarıda olsalardı kurtulma ihtimalleri olabilirdi. tabii ki tek sebep bu değil. E, oradaki denetimsizlik ve pek çok e, mesele de yine konuşulanlar arasında. Bütün bunları bir özetledik sizlere ama bugün esas konuşacağımız mesele İsmail Karakaya olacak. İmbatta hayatını kaybeden madenci. E, aile yakınlarının konuşması ihtimali e, çok zor. Çok da anlaşılır konuşmak istememeleri. Bu yüzden meseleyi Soma'da oğlunu kaybetmiş, oğlu Uğur Çolak kaybetmiş olan Yakınlardan biriyle konuşacağız. Gülsüm Çolak anlatacak bize bugün neler olduğunu hem biraz Soma'nın nabzını tutacağız içeriden birisiyle hem de neler yaşadıklarına şahit olmaya çalışacağız şimdi. Evet Gülsüm Çolak'la konuşacağız demiştik. Telefon attığımızda kendisi. Merhabalar, hoş geldiniz Elina. Merhaba, merhaba. Ee, teşekkür ederiz katıldığınız için öncelikle. Ee, bir süredir yapmaya çalıştığımız bir kayıttı ee, bugüne denk geldi. <Gülüyor> e, güzel olanlardan biri bu. E, aslında İsmail Karakaya'dan bahsedeceğiz dedik. E, i̇lk programın başında da ondan bahsetmiştik. E, Soma'da, İmbat Maden Ocağı'nda 7 Ocak tarihinde hayatını kaybetti İsmail Karakaya. 44 yaşındaydı ve e, kömür kırıcı tabir edilen makineye sıkışarak yaralandı. Evet. E, şöyle soralım, öncesinde de Soma'da çalışıyordu İsmail Karakaya. Sizin de <Gülüyor> Evet. E, Uğur Çolağı da kaybettiğimiz e, aynı madende çalışıyordu. Sonrasında tekrar madende çalışmaya başladı. Siz de İsmail Karakaya'nın cenazesine gittiniz. E, neler gördünüz orada? Neler anlatmak istersiniz bize? E, orada yoksulluk gördük. Garibanlık gördük. Ama insanlar o, o madene bağlı koyduk. E, sistemi gördük. Oysa Gittiğimiz köy çok büyük bir köy. Hı hı. Ee, şu anda bile hala hani 15-20 işçiyle otobüs kaldırarak madene geliyorlar. Hangi gördü? Yani, e, o gün e, şey Bergama'nın e, Alhatlı köyüne ben çocuk, hı hı. o zaman Karakaya. Hı hı. İşte o köye gittik. Gerçekten iyi bir e, güzel bir köy yani tarımla hayvancılıkla. Zeytinincilikle uğraşan bir köymüş. Ama tabii ki tarım öldüğü için insanları bu madene bağlı koymuşlar. Hı hı. Yani orada hani emekli olurum da yani tekrar gene köy hayatında devam ettirir. Yani insanları bir şekilde köylülük sistemine bağlı bırakmışlar. Aslı hani... İsmail Karıkaya da böyle bir sebeple madende çalışmaya devam ediyordu. Evet öyle öyle karar almış yani emekli olayım gene yani köyünü terk etmemiş çünkü köyünü terk etmiş olsa şehire inerdi hı hı. Ee, ama onu oraya madene zorlayan işte geçim sıkıntıları evet. yani ürettiğim para yapmıyor ama hayvancılık yapsan peynirin sütün para yapmıyor hı hı. en büyüğü yani mazotun ıı, aldı başını gitti. Evet. Yani, yani aslında... insanlara, evet köylüleye doğru sürüklenen bir sistem. Öyle bir yandan da <gülüyor> meselenin başka bir tarafına bakarsak eğer e, İsmail Karakaya dışında e, siz gittiğinizde gördüğünüzde telefonda da konuşurken sizinle anlattıklarınızdan bir tanesiydi. Mesela bu sadece duyduğumuz bir işçi cinayeti diye insanlar e, nasıl konuşuyorlar orada bu meseleyi yani sadece bu. Bir tanesiydi ama işte mesela yedi işçi hayatını kaybetmiş. Aslında biz dördünü biliyoruz belki. Evet üçünü ee, biliyorum ben. Hatta e, nasıl oluyor da bunlar bir şekilde kamuoyundan saklanıyor ya da ortaya çıkmıyor sizlere Neler oluyor yani orada? Şimdi geçen kez cenazede bile çocukların yani bu e, Gündüz Vadyası'nda olan bir işçi. Hı hı. Paşa Vadyası'ndaki giren işçilerden... E, Dışarıya habersiz diyor. İçeride cenaze var, iş kazası var. Hani sen kartı niye çektin? Hani içeri giren işçiye bile diyorlar ki hani dışarı yansıtma ama cenaze var. Evet. Yani on işçilere bile örtbas ettiriyorlar. Yoksa işçilere de yani al çantanı git. Evet. Bir şekilde aslında. Yani düşün, ha bunun örtünü örtmelerin sebebi onu da bilmiyorsun. Neden örtülüyor? İşçilere de yansımıyorlar. yani İşçilere de yansıtmıyorlar, evet. Hı hı. Enteresan bir başka durum. Ee, bunun dışında aslında sizin de devam eden bir adalet arayışınız var şu anda. Yani hani bu, bu sürece bu kervana İsmail Karakaya'nın da ailesi katılır mı bilmiyoruz ama... E, ...SOMA'ya dair, davaya dair sizin gözlemlerinizle 23 Ocak'ta görülecek bir diğer duruşma. En son Akgürkan da vermişti e, savunmasını... Size göre nasıl gidiyor bir adalet arayışının tam da göbeğindesiniz? Adalet arayışının tam da göbeğindeyiz. Ee, ne derler o? Samanlıkta iğne aramaya benziyor. Yani e, şeyin hani böyle aslanın pençesinden söke söke adalet arayan bir duruma düştük. Evet. Yani adalet kimlerin elinde? Onu da bilmiyoruz. Yaşam haklarımızın kimin elinde olduğunu onu da bilmiyoruz. Ha şeyin var mı diye hani adalet yerini bulacak mı bekleyip göreceğiz evet neler olacağını göreceğiz aslında ha, göreceğiz ama söke söke inan ol yani aslanın pençesinden adalet arıyoruz. öyle Zor devam eden bir dava ama bir yandan da umut veren bir dava gibi gözüküyor. Siz gerçekten bu konuda çok dirayetli duran ailelerden bir tanesi sesiniz Çolak ailesi olarak hem İsmail Bey hem siz öylesiniz. Ailelerin en azından etrafınızda gördüğünüz ailelerin tepkisi nedir? Bir yandan bunları size sormakta zor sizin de yaşadığınız bir süreç zira hala devam eden bir süreç bu ama bir yandan da Gözlemlerinizi merak ediyorum ben. Nasıl devam ediyor? Yani şu, e, var yani. Aileler diyor ki hani gideni geri getirebilecek misin? Bir kısmı bunu böyle diyor. Hı -hı. Yani sen kiminle pazarlık ediyorsun? Giden gelir mi? Tamam ben de diyorum ki giden gelmeyecek. Ama diyorum senin çocuğun komadiyona mahkum kalacak. Belki ağır iş şartlarına mahkum kalacak. Senin çocuğun için burada çıkan yasayla Belki yaşam hakkı olacak. Eşin gitti ama çocuğun için. Ben dedim çocuğumun gelmeyeceğini biliyorum. Hı hı. Ama dedim yaşayan çocuklar yaşam hakkı, iş güvenliği, iş sağlığı, güvenilir bir şekilde çalışmaları için buradan çıkacak yasa Türkiye için, dünya için çok önemli. Bunun için buraya bakın diyoruz. Tabii ki bunların hani duyarlı olanları oluyor. Hı hı. Yani benimle yürüyen oluyor. Hı hı. Haklı tarafını görüyorlar. Ama kimisi de işte. Kimilerine mesela devletin ne yaptığı vardı. Devletin sadece e, maden şehit eşlerine, yakınlarına iş verdi. Hı hı. Devletin tek verdiği şey. Buradan da 657'ye tabiiz. E, bizim iş hakkımız fes olur. Bir şekilde mahkemesini buradan da takip etmedi. Yani işten atılırım. Hı hı. İşte e, zor şartlarda geçiniyor. Zaten bunlar altına çalışıyor. Çalışırken bizim çocuklarımız bin lirayı Zaten alamıyorlardı ellerine bin lira e, Direkt bir de devlet Memuru altında atanınca Bunlar bir değişiklik süreci Yaşadı e, Bilincini kaybettiler kişiliklerini Kaybettiler yani şurada iki buçuk Yılda çok kişilerini Kaybedenler oldu Nedir A, bundan istiyor? kastınız Hı? E, Bundan kastınız nedir kişiliğini Kaybetti derken Yani eşlerin çok, eşlerini çok Evlatlarını kardeşlerini unutan çok oldu mecburen belki de değil mi hı hı. ama istiyorum ki diyorum, siz diyorum bir başkasının hakkı ona da gidebilirsiniz diyorum yani haklı olduğunuz bir şey ama bu sizin devlet tarafından verilmiş yasalarınız hakkınız yani işinizde hakkınız verilen hak hakkınız ama diyorum bir de diyorum e, sizlere bu hakkı veren diyorum sağlayan kişiler için de, minnet borcunuz olsun Evet. En azından diyorum hani gelecek çocuklar ölmesin diye bu davaya sal çık. Ha dolduruyoruz mu mahkeme salonunu dolduruyoruz bir şekilde hani kör, hani kör topal yani engel verici yüksekle hani geldiği günler oluyor gelmediği günler oluyor ama mahkeme salonunu dolduruyoruz yani duyarlı aileler de var ha kimsinizde var şey takdiri ilahi Diana. yani üç gruba ayrıldı. Evet. Takdiri ilahi, yani sen o davaya çıksan girimi mi getireceksin? 657'ye tabi bir yasa çıkardılar. Ondan sonra da Allah'ın takdiri ilahisiymiş, kaderleri öyleymiş diyenler oldu. Hı hı. Ee, i̇şte üç'e bölündü yani. Devam eden bir. Bir de hani, bir de davasına <gülüyor> asla bırakmayanlar var. O da biz <gülüyor> bizleri asla bırakmayanlar. Çok da önemli bir işi takip ediyorsunuz sizler de Tam da saydığınız sebepler yüzünden benim tekrar saymama hiç gerek yok. Bunun dışında size sormak istediğim bir başka konu da Soma'da kadın olmak hali. Ee, örneğin zengin dullar dendiğini anlatmıştınız gelinlere. Biraz açabilir misiniz bunu? Neler görüyorsunuz? Nasıl örnekler var etrafınızda? Neler yaşanıyor şimdi? Ee, meselenin üzerinden de biraz e, zaman geçtikten sonra. Şimdi... Zenginlüler dedim ya hani bizim çocuklarımız bin lirayı bulamazken hı hı. bu halkın verdiği para yani afatta toplanan para bu nerede gene devlet vermedi vatandaşın topladığı Herkes para yerli, ha, vatandaşın buradaki ailelere verdiği bir paraydı. Hı hı. Onlar da zaten kiralarda sürüyorlardı İki göz odada duruyorlardı Geçinme sıkıntılar çok zordu. E, ne yaptılar bu 150 bin lira yani çoğu evi aldı. Hı hı. E zaten bağladılar yani bu çocuklara belirli bir şey bağlanmadı. Ha, benim gelinime bile o o anda ilk bağlandığında altı yüz elli lira maaş bağlandı, gülünç bir maaştı. Evet. İki ay yüz lira çocuklarına verdiler. Hı hı. İşte altı yüz bin iki yüz elli lira. O arada da işte şey sigortası, şey bağladılar. Bin beş yüz lira bir maaş alıyordu. Hala öyle alıyormuş sorduğumda gelinime. Yani... Bu çocuklar ne? Ha. <gülüyor> e dedi gelinim dedi anne dedi Ben işe başvuracağım Çünkü ben dedi 650 lirayla iki tane çocuk ikisini de alta bağlanıyordu o zaman da Nasıl çocuklar. geçineyim <gülüyor> e, Çocuklar şey yaptı Her birisi hani o 150 bin lirayla Kimisi ev aldı sen hani çocuklarına na Geleceği için ba bağladı bir yere <gülüyor> Ama öyle bir ziynet var ki dışarıda bu Gelinlerde yüksek bir para olduğunu Hı <gülüyor> hı Ayaklarının üstünde çarşıya çıksalar bu işleri kendilerinin yani erkeklerin yapacağı işleri kendilerini yapacağına. Ama bir de diyorlar ki işte buna afedersin hepsi genç kaldı yani yüzde seksen beşi, otuz <gülüyor> beşin altşasında. Evet. Yani otuz beşle on arası bu kalanlar. Onların yaşamakları var. Onlar değil kadından önce artık eşlerin sorumluluklarını da aldılar. Çünkü evet. yetiştirecekleri çocuklar var. Topluma kazandıracakları çocukları var. Ama onlara yanlış gözle bakılması doğru bir şey değil. Ama her birisi kahve köşesinde kafasını başka bir şeyle uğraştırmıyor. Gözleri 255 tane genc gencecik gelinler üzerinde. Evet. Bir taraftan kadın olmanın böyle de bir sorumluluğu olmuş oldu. Geriye kalan bir başka durumda. Bu oldu Soma madenci katliamından. Ee, kadınlar pek çok yükü üstlenmek zorunda kaldılar aslında. Evet. Ee, peki e, eklemek istediğiniz bir şey var mıdır acaba yayına dair? E, çünkü benim soracaklarım bu kadar. Sizin anlatmak istediklerinizi dinlemek ben, isteriz biz hani çok. Ben aydınlatabildiysem eklenebilecek e, Türkiye'yi, dünyayı düzeltecek olan kadınlar diyorum. Kadınlar çok... sağlam basacak ki... Türkiye alacak. Çok doğru söylüyorsunuz. Katılıyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben buraya bugün gireceğim. Ayrılma buradan. Ayrılma tamam Ayın 13. Onları devlet koruyor. Devlet neden bizim yanımız geldi? Neden bizi korumuyor? Polisin biri, son yapmaya daha doyamadınız mı dedi bana. Ben ha bunu da doyurum. Soma nöbetinden notlar.